Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulannlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyer. <gülüyor> Dostu, Sezin Okulu sunar. Günaydın, bir dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Ee, ben bir klasikle başlamak istiyorum hemen, hiç vakit Buyurun. kaybetmeden. Ee, klasik derken e, aslında bir bilim kurgu yapıtı, belki de bilim kurgunun ilk örneklerinden birisi ve tabii ki bir baş yapıt. Jules Verne'in Denizler Altında 20.000 Fersah adlı kitabının Hepsi Sana Miras dizisindeki e, nasıl diyelim versiyonu anlatılmış yeniden anlatılmış, anlatılmış e, hali e, yeniden anlatan Dave Eggers e, ve resimleyen de Fabian Negrin e, Türkçe çeviren kitabı Emre Ülgen Dal ve Kitabı Domingo yayınları bastı. Zaten bu Hepsi Sana Miras dizisini Domingo yayınları Türkçe'ye kazandırdı. Evet, daha önce de pek çok kitabında söz, söz ettik. Mesela neden bahsettik? Mesela Nişanlılardan bahsettik, Umberto Eco'nun anlattığı, Sırano Bergerak'tan bahsettik ama onu yeniden kim anlatmıştı şimdi hatırlamıyorum. Suç ve ee, ceza, yakın zamanda suç yakın ve ceza zamanda, hakkında suç ve cezadan, konuşmuştuk evet, zaten. E, söz ettik. E, başka kitaplar da var. Hepsi bu kadar değil. Hepsi Sana Miras dizisinden. Sen e, bu seriden yeni bir kitap çıktığında her seferinde çok heyecanlanıyorsun. Ya, evet çok heyecanlanıyorum. Çünkü <gülüyor> e, bir kere bunlar çok... E, yani bu dizi... Pardon dizi değil, kastetmiyorum. Hepsi Sana Miras projesi demem lazım. <gülüyor> e, bence çok e, özel, çok anlamlı bir proje. Çünkü bu bir tür... Devir teslim gibi geliyor bana bir yandan. Yani şimdi yazılı edebiyatın e, tuhaf bir yanı var. Yazılı olması. Yani yeniden anlatmaya müsait değilmiş gibi geliyor ya. Hı hı. Hatta yani bu konuda her seferinde bu diziden ne zaman bir kitaptan söz etsek ya da benzer bir şekilde yeniden anlatılmış bir şeyden söz etsek ben yine bu noktaya geliyorum evet. tabii. Ee, hani bir şeyin yeniden anlatılmasının <gülüyor> mümkün olmadığına dair bir kanaat var. Mesela Shakespeare gibi zaten anlatamayacaksın ki niçin deniyorsun? Ya kardeşim Anlatıyorum işte yani hani bu kadar basit aslında yani anlatıyorum Shakespeare'de başka işi yokmuş o da anlatmış <gülüyor> yani hani bir de zaten onun gibi niye anlatayım ben kendimim yani hani böyle bir şey var ama yazılı edebiyat sanki buna müsait değilmiş bir de bu edebiyatın büyük harflerle böyle neonlarla yazılması acayip yüceltilmesi çok yüksek edebiyat falan hani. öyle de değil bunlar anlatı yani hani Shakespeare'de anlatmış Dostoyevski'de anlatmış. Herkes anlatmış yani evet. ve o kadar iyi bir şey. Bir de bunu yeniden anlatmak da mümkün işte bu dizide bu bunu olabilir. ispatlıyor. Evet. Yani e, üstelik de bazen mesela yine aynı şeyi her seferinde söylüyorum. Umberto Eco nişanlıları özgün halinden çok daha eğlenceli bir biçimde anlatıyor. Yani özgün halini okumak ister miyim? Hayır. Umberto Eco anlatınca istiyor muyum? Evet. Yani hani bu kadar net bir durum var ortada. E, bunu tartışmak da boşuna o yüzden. ...aslında ama her seferinde yine tekrar ediyorum ben. Ee, o yüzden bu dizi beni heyecanlandırıyor. Ve bu diziyle ilgili... E, ...tabii güzel şeylerden bir tanesi de... E, ...bunlar yeniden resimleniyor. Yani bir de başka çizerlerle karşılaşıyoruz. Yeniden görselleştiriliyor bu kitaplar. E, o yüzden de benim çok ilgimi çekiyor. Şimdi Denizler Altında 20 Fersa fersah... E, Yeniden anlatılınca Jules Verne'in özgün eserinden biraz farklı bir hale gelmiş ama çok da farklı bir hale gelmiş mi değil aslında ama mesela ne bileyim işte Jules Verne'in kahramanı e, neydi adını unuttu? Kaptan Yok Kaptan Nemo değil o Fransız e, deniz bilimci gemisine biner hani gemi hı hı. şeyden kurtulup işte onun mesela uşağı değil de yeğeni var yanında hı hı. gibi falan hani böyle şeyler bir de işte tabi e, biraz daha farklı bir döneme denk geliyor artık bu sanki. Yani bu e, işte Denizler Altında 20 bin orijinal metni 1868'de geçiyor. Kitapta da 1870'de yayınlanmış hı hı. E, Jules Verne tarafından. Ama bu daha, biraz daha sonraki bir dönemde. E, hikayede hani biraz hikayeden de bahsedeyim. Özetlemek evet. gerekirse. E, i̇şte bir e, dizi e, şey var. E, bir dizi saldırı oluyor çeşitli e, gemilere yani balıkçı gemilere özellikle şey e, bunlar batıyor e, ve hep denizcilerin anlattığı bilinmeyen işte e, daha doğrusu bilinmeyen de yani bir deniz canavarı bir deniz yaratığı tarafından e, bunların bu gemilerin batırıldığına dair işte hep bir söylenti var. Dolayısıyla bu durumun ne olduğunu araştırmak üzere işte bir e, deniz yolculuğu düzenleniyor. eee <gülüyor> Neydi Fransız katılan e, şeyin on, o da e, ha, Pierre Aronax. <Gülüyor> Pierre Aronax da e, Fransız deniz bilimci Pierre Aronax da bu geziye katılıyor. İşte e, Özgün Kitap'ta yanında uşağı var burada e, işte yeğeni var. Pierre Aronax'la e, birlikte e, bir de e, neydi o da netland adlı bir e, Kanadalı e, zıpkıncı e, da katılıyor. Yani çünkü işte. E, silahlandırılmış bir gemiyle çıkıyorlar yola. E, amaçları bu deniz yaratığını bulmak. Onu e, işte e, incelemek, e, yok etmek, engellemek neyse. Ve son, işte, uzun arayışlar sonucunda buluyorlar. E, bir çarpışma da gerçekleşiyor aralarında bu deniz hı hı. yaratığıyla. E, en sonunda e, Pierre Aronax, e, işte yeğeni e, ve e, zıfkıncı Nedland e, bunlar denize düşüyorlar. Ve kendilerini deniz yaratığının o canavarın üzerinde buluyorlar. Sonra şöyle bir hani tak tak tak vuruyorlar. Bir bakıyorlar hiç de öyle etten kemikten bir şey. <gülüyor> bu bildiğin demirden ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> bir bakıyorlar işte bu bir denizaltıymış meyer. İşte Kaptan Nemo ve adamları işte denizaltıdan çek bunları içeri alıyor. Kaptan Nemo bunları tabii ki serbest bırakmıyor. Hatta netlant aşırı davranışlar nasıl diyelim daha... ...fevri davranışları olduğu için... ...işte ayrı bir hücreye kapatılıyor da... ...işte Pierre Anorak... ...Zahit Anorak evet. dedim adama yani neyse. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o zaten bilim adamı... ...ve Kaptan Nemo da... E, ...çok e, kültürlü... ...kültürlü olmasının yanında bilim düşkünü... ...bilimle arası çok iyi... ...ve deniz bilimi konusunda çok... E, e, ...gelişmiş bir... E, ...bilgi dağarcana sahip bir kişi olduğu için... ...onunla zaten farklı bir ilişkisi var. Ve... E, işte bunları gemisinde yarı misafir yarı tutsak tutuyor. Dolayısıyla yani netlandı tutsak tutuyor da diğerlerini yarı misafir yarı e, tutsak. Ve e, işte denizlerde e, dolaşmaya başlıyorlar. Kaptan Nemo ile beraber kahramanlarımız. E, çeşitli eşler yaşıyorlar. Ondan sonra e, bir şekilde e, Baltık Denizi'nde miydi? Baltık Denizi'nde galiba bir girdap girdaba yakalanıyorlar ve işte bir şekilde tam da bizim kahramanlarımızın kaçma planlarını uyguladıkları sırada gerçekleşiyor bu ve kaçıyorlar. Kaptan Nemo'ya ne olduğu tam olarak bilmiyor ama aslında Jules Verne'nin daha sonra yazdığı bir kitapta o da adı neydi onun? Unuttum Macera Adası filan gibi bir şey olabilir. O kitapta aslında Kaptan Nemo tekrar ortaya çıkıyor ama bu kitapta ne olduğunu bilmiyoruz sonunda. Ee, Kaptan Nemo'nun tabii bu e, işleri yapmasının nedeni e, önemli belki de burada ona, ona da değinmek lazım. Yani çok e, gelişmiş bir e, zekaya sahip Kaptan Nemo yani bir dahi aslında. E tabii böyle ee, bir şey yapmak. Evet zaten şimdi ondan da söz edeceğim ama işte çocuğunu ve karısını kaybetmiş ve aslında bir intikam duygusu var. Üstelik kendi isteğiyle kendisini toplumdan soyutlamış adamları da kendisi gibi. Ee, onun yaşantısını benimsemiş, kabul etmiş, onda lider olarak benimsemiş insanlar ee, ve hani e, aslında intikam isteğini yücelterek bilimle e, bir araya getirerek yani biraz e, hani iyi ile kötüsünün ya da iyi ya da kötü dememek lazım burada ama hani olumluyla olumsuzun e, karışımı e, bir yandan haklı bulabileceğimiz yanları var Kaptan Nemo'nun. Yani denizleri mahvettik, rezil ettik, bitirdik yani işte falan o yüzden nalet gelsin insanlara falan gibi bir tavrı var ama bir yandan da hani yöntem bu mu gerçekten yani yok mu edeceğiz baş insanları bu yüzden gibi tartışmalar. Tabi burada en önemli şeylerden bir tanesi Kaptan Nemo'nun e, deniz altısı. Ee, 1870 yılında yayınlanıyor kitap. Öykü 1868'de geçiyor ve e, bu elektrik enerjisiyle çalışan çok yüksek manevra kabiliyetine sahip e, bir denizaltı. Yani o dönemde olmayan bir araç. E, Ay'a seyahati de yazdığını düşünürsek. Ama şöyle yani. bir e, fark üzerine Tabii Ay'a seyahati de yazdı, dünyanın merkezine seyahat de yazdı. Ama denizler altında 20 bin fersahın şöyle bir... Farklılar. Jüven e, bilimden çok hoşlanıyor, bilimden hı hı. çok besleniyor ve onu zaten kullanıyor e, her türlü eserinde. Ama mesela dünyanın merkezine seyahat, bu açıdan baktığın zaman sadece bir macera romanı. Oysa denizler altında 20 bin fersah var yani bu artık. Bilim evet. Yani, Aslıya bilim. Evet yani şimdi. Aslında, aynen öyle. Yani o yüzden çok farklı bir yerde bu. Anlattığı dönem açısından düşünecek Tabii, olursan sanayi devrimi buhar makinelerinin olduğu zaman ve denizaltının olmadığı bir dönemde. Evet. Ha gerçi bu deniz tam şimdi abartı bir şey mesela giriyorsun yani hani saray yavrusu gibi mesela falan yani ama o şimdi o başka de... bir şey yani sonuçta böyle bir araç e, tam bahsetim elektrik enerjisiyle çalıştırmak bunu vesaire yani bunlar çok ileri e, zamanın çok ilerisinde. Evet şeyler Bu yüzden zaten bu kitabın çok önemli yanlarına bir ayrıza ayrıca, ayrıza neyse ayrıca e, deniz bilim açısından da ilginç yani sanki görmüş gibi olacakları yani köpek balıklarının soyu tükenmiyor mu yani yani işte Yunusların başı belada değil mi yani işte balinalar bitti bitecek değil mi yani hani evet. bütün bunları da biliyor ve görüyor denizlerin ne hale geldiğini bir şekilde e, bir öngörüsü varmış yani. O yüzden çok özel bir eser zaten Denizler Altında 20. Fersa. Ee, ve e, hani Dave Eggers anlatırken de e, hani bunlara değiniyor zaten. Daha doğrusu daha sonra bir son söz gibi bir e, şey var. Hikayenin aslına dair yazdıkları var. Orada ilginç bir şey de söylüyor. Yani bu işte Hepsi Sana Miras dizisi e, için hani bir öyküyü yeniden anlatması teklifi geldiğinde ne anlatacağını biliyormuş. Her zaman çok ilgi duymuş zaten e, Denizler Altında 20. Fersa. Ve e, şey diyor yani büyük bir cinlik yaptığımı düşünüyordum. Çünkü öyküyü dev ahtapotun gözünden anlatmaya karar vermiştim diyor. E, fakat diyor sorun şuydu denizler altında 20 fersahta dev ahtapot diye bir şey yok. Ama ne zaman bu öyküden birine bahsetsem ah o dev ahtapot yok mu hep rüyalarıma <gülüyor> giriyor falan gibi şeyler. hani Ve şeyden bahsediyor öykülerin nasıl çarpıtılığına mesela Frankenstein örneğini veriyor ondan sonra burada. E, Frankenstein ha, evet. yani doktor Frankenstein ama biz niyeyse... Yaratığın, Yaratığın adını. adı Frankenstein gibi davran. Yani bir tür anlam kayması mı evet. diyelim çarpı bir şey oluyor yani. Hani burada da benzer şeyler olduğunu ee, ama hani kendi yorumunun işte hani öznel nedenleri olduğunu vesaireyi anlattığı bir e, bölüm. E, görseller açısından da hani çok böyle dramatik bazı görseller var. Mesela şurada işte Kaptan Nemo'nun Orgun'un başında hani o girdaba doğru giderlerken ki çıldırma çok <gülüyor> evet, mesela dramatik evet. bir sahne yani. Ee, e, bu arada tabii Dev Eggers de çok ilginç bir adam. Hani ondan da bahsedeceğim. Yani bir işte senaryoları, film senaryoları var, kitaplar yazıyor, dergiler. Mesela şöyle bir şey yapmış. Yani şimdi ona bir baktım e, şeyden önce, e, yayından önce de. Mesela e, Duş Perdesi dergi. Yani bir monolog yazmış, Duş Perdesi. O bir dergi olarak yayın, 65 dolara alabiliyorsun bunu yani. Hani Canı sıkılmasın ya duş yaparken gibi hani fikirleri olan. <gülüyor> ve çok bildiğimiz çok iyi bildiğimiz bazı filmlerin e, aynı zamanda senaristi <gülüyor> olan ilginç bir karakter ona da ayrıca bakmakta fayda var ama ben sözü çok uzattım sanıyorum e, o yüzden istersen artık bir e, müzik arası verelim ama Bilmiyorum. önce şunu duyurmak istiyorum Domingo yayınlarından Domingo yayınlarının e, işte Türkçe'ye kazandırdığı hepsi sana miras dizisinden e, denizler altında 20 bin fersah hakkında konuştuk ve bu kitabı birdolapkitap.com'da bant yayınını yayınladığımızda bu programın yorum bırakan bir kişiye armağan edeceğiz. Ee, kazanabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman bir şarkı arası verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. If you're happy and you know it your If you're happy and you know it Stamp your feet if you're happy and you know it. Stamp your feet if you're happy and you know it. And you really to show it if you're happy and you know it. Stamp your feet if you're happy and you know it. Turn around if you're happy and you know it. Turn around.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 If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, pat your head. If you're, if you're happy, happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, your head. If you're happy and you know it, tap your nose. If you're happy and you know it Point your toes. If you're happy and you know. Point your toes. If, if you're happy ha and you know it. And you really, it, really want to show it. If, if, you're you know it your if you're happy and you know it. Point your toes. If you're happy and you know it. Shout, hello! If you're happy and you know it. Shout, hello! 4.9 Açık Radyo'da çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Şimdi sen bir resimli kitaptan söz edeceksin galiba. Evet yani resimli bir kitap ama bir istatistik kitabı da diyebilirim. <gülüyor> evet Ve doğru Resimli dedin. kitap deyince okul öncesi kitap gibi algılanabiliyor. Bu okul öncesi kitap değil aslında. Yani daha büyük çocukların ilgisini çekecek bilgiler içeriyor. Bence Hatta yaş yani bu, evet. yaş grubu yok. Bu yani her yetişkinin ile ilgilenen her yetişkin ilgisini çekebilecek bir kitap. Dünya bir köy olsaydı. Dünyadaki insanlar hakkında bir kitap alt başlığıyla yayınlandı. Kırmızı Kedi'den çıktı. David J. Smith yazmış. Sheila Armstrong da resimlemiş. Daha önce Türkçe'ye çevrilmişti bu kitap. Kırmızı Kedi tekrar yayın haklarını satın alıp güncel bilgilerle, güncellenmiş haliyle basıldı. Tabii böyle bir orijinali de sürekli güncelleniyor işte çünkü. Olması gerekir çünkü öbür türlü yani bir süre evet. sonra işlevini kaybeder bu kitap. Ee, şu, bu kitapta şimdi girişte sana bir takım hı. sayılar okuyacağım. Tamam. Ee, dünyanın ne kadar kalabalık olduğundan ve giderek kalabalıklaştığından bahsederek başlıyor bu metin. Ve e, dünya nüfusu 2014 yılında 7 milyar 200 milyondu. Hı hı. Yani deyip sayıyla da yazmış bunu bir sürü sıfır. 32 ülkede 40 milyondan fazla insan yaşıyor. Nüfusu 100 milyon aşan tam 12 ülke var. Çin 1 milyar 300 milyondan fazla nüfusa sahip. Hindistan'da ise 1 milyar 200 milyon insan yaşıyor diye böyle bol basamaklı sayılar söz konusu. Böyle söylendiği zaman bunu kavramak biraz zor oluyor diyor David Smith ve o yüzden... Tüm dünyayı sadece 100 kişinin yaşadığı bir köy olarak düşünsek nasıl olur? <gülüyor> Özür dilerim sorusunu soruyor <gülüyor> ve böylece küresel köy denilen bir fikir ortaya atmış ve bu kitap bu fikir üzerine kurulu. Hı hı. dünya ile ilgili her türlü bilgiyi bu dünyanın 100 kişilik bir köy olduğu varsayımından yola çıkarak aktarıyor ve o zaman bazı şeyleri çok farklı algılıyorsun hı. gerçekten de. Çünkü hani küçük bir köyde yaşantıyı az çok herkes hani çocuklarda, Hı. yetişkinlerde hayal edebiliyor. Yani 100 edecek. kişi gözünün önüne geliyor mesela. Evet yani, yani bir mahalle, evet. köy artık nasıl düşünürsen. Ve bir apartmanın yarısı bu günümüzde belki yani. Evet. Ee, ve başlıyor, milliyetlerle başlıyor hikayeye. Ee, köy işte güne Başlıyor. Herkes uyanıyor. Sokağa çıkıyor. İşi gücü Hı -hı. olanlar işte e, ne yapıyorlarsa artık dışarı çıkıyorlar. Köyün sokaklarını dolaşmaya başlıyorlar ve e, bu 100 kişiden 60'ı Asyalı 15'i Afrikalı 10'u Avrupalı 9'u Güney Amerikalı 5'i Kanada ve Amerikalı yani Kuzey Amerika'yı kastediyor. Biri de Okyanusyalı. ya Bütün o bölge Evet, yani Okyanuscu'ya derken Avustralya, Yeni Zelanda Zeylanda ve Pasifik'teki ha. adalar dahil. Yani bir kişi. Evet. Böyle bakınca çok şaşırtıyor. Çok, evet, çok şaşırtıyor. Yani 60 Asyalı. Evet, yani çok şaşırtıcı bir hale geliyor. Evet. Sonra... Mesela Afrika nasıl 15? Yani onu daha kalabalık zannediyordum ben hep. <gülüyor> Dünyada konuşulan, pardon köyde konuşulan ha. dillerden söz ediyor. Ve... 8 tane dil temel olarak konuşuluyor. Yani 6 bin dil var ama hı hı. nüfusun yarısından fazlası aşağıdaki 8 dili konuşuyor diye 8 tane dil saymış. Bu 8 dilde merhaba demeyi öğrenirsen köydeki insanların yarısıyla rahatlıkla, rahatlıkla. selamlaşabiliyormuşsun. Köydeki insanların yaşlarından, dinlerinden bahsediyorum. Mesela orada ilginç bir takım bilgiler var sanki. Evet. Yani ben mesela dinlerde Hı -hı. İlk 3 yani en kalabalık üç dinin 3 büyük hani tek din olduğunu Hı -hı. varsayıyordum. 33 kişi Hristiyan, 21 kişi Müslüman, 16 kişi hiçbir dinden değil ya da ateistmiş. Hı -hı. Yani mesela Yahudilik tek başına bir e, yani bir kişi de değil. Yani iki kişi Yahudi, Konfis, Yüzcü, Şintos, İhbahay gibi. Ya bütün bunların bütün hepsi bu diller, ancak toplam 2 kişi yani. 2 kişi ediyormuş evet. 6 bu kişi Budist. Aa evet. 8 kişi şamanist diyor. Bu, bu, şamanist, animist bu kadar, ve diğer yerel dinliyor. Bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Evet %8. Çok büyük yani düşündüğümden çok büyük. Evet evet yani ben de şaşırdım. Ee, yiyecek mesela bu çok önemli. Ee, 31 koyun keçi var ama 2100 tane tavuk var. Yani köydeki insan sayısının 21 katı. Ee, ve şu bilgi çok önemli. Bütün yiyecekler köylülere eşit olarak paylaştırılsaydı herkes yeteri kadar beslenebilirdi ama her şey eşit dağıtılmıyor. Bu nedenle köyde herkese yeterli yiyecek kalmıyor. Herkes iyi beslenemiyor. Demiş 30 kişi e, besinlere ulaşamıyormuş ve aç yaşıyormuş o zaman. 14 kişi de ciddi biçimde yetersiz besleniyormuş. E, 44 kişi neredeyse yarısı dünyanın aç e, hava ve su ile ilgili e, sayılar var. E, ne kadar kişi ne kadar hmm. e, temiz havaya ve suya ulaşabiliyor. Okul ve iş var. E, köyde yaşayanların 36'sı okul çağında. Ancak bunların sadece 30'u okula devam ediyor diyor. Geriye kalan... E, 6 çocuktan 3'ü aileleriyle işte evlerine yakın bir yerde çiftlikte vesaire çalışırken diğer kalan 3 çocuk tarlalarda, fabrikalarda, madenlerde çalışıyor, çeşitli şey, caddelerde çeşitli şeyler satıyor. Hatta çocuk asker olarak hizmet vermek zorunda kalıyor. Diyor ah, yani dünya hı. nüfusunun %3'ü böyle evet. Yani bu çok tabii korkunç bir rakamdan böyle bahsediyoruz aslında yani. Çok etkiliyor. Para ve mal mülk süremizi hani ıı, süremiz az olduğu için hızlı geçiyorum ama başlıkları e, ama bazılarına de değinmek lazım mesela enerjiyi kaç kişi ne kullanıyormuş bahsediyor mu? E, 76 kişinin elektriği varmış 24 kişinin yoktu. yok hala, daha. Evet, hala yok e, yani elektriği olanlar normal elektrikle her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorlar diğer evlerde mumlar gaz lambaları ve fenerler kullanılıyormuş e, çok ilginç değil mi böyle yani, evet, düşünmek çok... ama öyle eskiden küresel köyde sadece tek enerji kaynağı vardı ancak günümüzde bunlar çeşitlendi diyor işte köyün enerjisinin %73'ü kömür petrol gaz gibi fosili of, çok büyük %73 evet. %17'si nükleer güç %10'u su ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor diyor yani, ee, evet, bu oranlar da çok çarpıcı ve rahatsız edici aslında evet. yani Para mal mülk Para mal mülk mesela bu da yiyecekteki gibi ee, Köyün bir tarafında yeni bir araba alınırken diğer tarafında bir adam ailesinin en değerli varlığı olan bisikleti tamir ediyor diyor Burada resimler de var tabi çok evet. güzel resimleri var kitabın ee, Eğer para herkese eşit olarak paylaştırılsaydı kişi başına yılda 12.500 dolar düşerdi ancak küresel köyde para eşit olarak paylaştırılamıyor en zengin 10 kişi köyün tüm gelirinin %85'ine sahip yuh olsun ya her biri yılda 87.500 dolardan fazla kazanıyor tabi bu 87.500 dolardan işte, artıyor onu da oranlar. çarpınca bambaşka bir şey oluyor yani. en fakir 10 kişi günde 2 dolardan az kazanıyor köydeki insanların yarısının kazancı günlük ortalama 6 dolarmış yani yiyecekteki gibi çok, evet, çok adaletsiz, bir adaletsiz bir paylaşım var Mal varlıklarından da örnek vermiş. Radyo, televizyon, telefon ve bilgisayar sayılarını vermişler. En çok telefon var. Hmm. 118 adet telefon varmış köyde. Bunun 100 tanesi cep telefonuymuş. Zaten 100 kişi köy. Evet. <gülüyor> yani. i̇şte Ama yani çok çok hem acayip hem işte. Hem, telefonu evet. hem cep telefonu olan köydü Hatta iki evler. cep telefonu olan. <gülüyor> evet. yani. ee, sağlık var. Burada işte 1850 yılında köyde doğan bebekler... 38 yaşına kadar yaşaması beklenirken 1900'lerde 47 yıla çıkmış insan ömrü. Hmm. Günümüzde 2014 yılında 68 yaşına kadar ortalama ömür biçiliyormuş. Köydeki en büyük sorunlardan biri sıtma hastalığı. Buna da şaşırdım. Köydeki yani evet. yaklaşık 41 kişi, neredeyse yine yarısına yakınız, sıtma mikrobunun bulunduğu alanlarda yaşıyor ve 6 kişi sıtmaya yakalanıyormuş ama yine de umut verici şeyler var diyor yani aşılar hastalıkların daha kolay tedavi edilebilmesi gibi ve köyün milattan önce bin yılında sadece bir kişiden oluştuğunu Oo. milattan önce 500 yılında iki kişi milattan sonra bir yılında üç kişi yaşadığını anlatıyor yani geçmişte günümüzde hı hı. ve gelecekte köy diye bir son bölüm var işte artış 2150'de köyde 250 kişi olacağı varsayılıyormuş. Birçok uzmana göre köyde yaşam köydeki şeyin insan sayısının olabileceği en üst sınırmış bu 250 kişi. Yani patlayacak yani ondan sonra. Ve kitabın sonunda da çocuklara küresel köyü öğretmek diye bir bölüm var. Burada dünyayı, dünya haritasını, ülkeleri, insanları, kültürleri kavramak üzerine çok güzel öneriler var. Yani çok fazla öneri olduğu için hepsini sayamayacağım. Zaten süremizin de sonuna geldik ama dünya bir köy olsaydı bence her yaştan okurun ilgisini çekebilecek bir kitap. Kırmızı Keli Çocuk'tan yakın zamanda çıktı. David J. Smith yazmış. Türkçe'ye çeviren de Alkım Özalp. İstersen artık programını Evet, Bu haftalık bu kadar gelecek hafta yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki.